Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bugünkü okuyacağımız kitap yine Guraba Yayınevinin Evi'nin Peygamber Evi'nde Bir gün Abdülmelik El Kasım'ın yazmış olduğu bir risale bu. Okuyup anlamaya ve amel etmeye çalışacağız. Ben de seni her zaman dinliyorum Talha hocam. Ama İzmir'e gelmedim bu sefer sen dersin önceden dinlediğim için. <gülüyor> Kuraba'ya yayında, yayında mihenk taşıymış arkadaşlar. Neden Kuraba demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İslam galip olarak başladı. Başladığı halde geri dönecektir. Başladığı hale geri dönecektir. O halde müjdeler olsun Kuraba'ya, gariplere. Kırmızı rivayetinde ise Gurbağa müjdeler olsun. Onlar benden sonra sünnetimden insandan bozdukları şeyler düzenler, düzen, düzeltenlerdir. Resulünü hidayet ve hakdin ile gönderen Allah'a hamd olsun. Resullerin önderi, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulallah Muhammed aleyhisselatu vesselama aile halkına ve bütün asabına salat ve selam olsun. Günümüzde insanların pek çoğu Resulullah Aleyhisselatü vesselam hakkında ya aşırı giden ya da düz bütün ihmal eden kimseler arasındadır. Kimisi Resulullah Aleyhisselatü vesselam hakkında o kadar aşırıya gitmiştir ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e dua edip ondan istekte bulunmak onun imdada yetişmesini istemek gibi halleriyle işi şirke kadar götürmüştür. Kimilerine Resulallah Aleyhisselatü Vesselam'ın aydınlık yolunu ve siretini izlemekten gafil kalmış, onun getirdiği hidayet yolunu hayatının aydınlatıcı ışığı ve yol gösterici işareti olarak değerlendirmemişlerdir. Onun siretini ve hayatının inceliklerini daha anlaşılır ve kolay bir üslub bile sunmak maksadıyla bu amacı gerçekleştirmeye tamamen elverişli olmayan şu birkaç sahneyi kaleme aldım. Bunlar sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatlarından ve şemalinden yapılmış bir takım seçmeler ve bazı değerlendirmelerdir. Onun niteliklerinin ve şemalinin tamamını aktarmış değilim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında dikkatten kaçtığını gördüğüm bazı hususlarda her bir ilgili olarak iki veya üç hadis sikretmekle yetindim. Onun hayatı ümmetin de hayatıdır. O, itaat ve ibadet konusunda tek başına bir ümmettir. Üstün bir ahlak ve güzel bir davranış örneği kalıcı bir şereftir. Yüce Allah'ın ve şüphe yok ki senin çok büyük bir ahlak sahibisin diye övmüş olması ona yeter. Kalem 68. 4. Ehli sünnet ve cemaat-i Resulallah aleyhissalatu vesselam'ı Allah'ın yerleştirdiği konumda görür. O Allah'ın kulu, Resulü, dostu ve seçtiğidir. Onlar Resullerin kendi öz evlatlarından, babalarından, hatta kendi öz canlarından daha çok severler. Fakat onun hakkında aşırıya gitmez ve onu ilahlaştırmazlar. Bu konum ona yeterlidir. Bizde de bu yolda gidenleriz. Ne bitat olan mevlit kutlamaları düzenler, ne de bu maksatla toplantılar yaparız. Aksine nasıl emrettiyse onu öyle severiz. Verdiği emirlerde, de itaat eder, yasakladıklarından ve vazgeçilmesini istediklerinden uzak kalırız. İlmin hakkında ulaştığı nokta şudur. O bir insandır ve o Allah'ın bütün yaratıklarının en hayırlısıdır. Alnı beyaz ve aydınlıktır. Üzerinde Resulullah'ın nurdan mührü vardır. Parıllar ve tanıklık eder. Yünce ilahımız Resullerin adını kendi isminin yanına katmıştır. Müezzin beş vakit namazda eşhadu dediğinde her ne kadar bu dünyada o sevgili Resulullah'ı görmedisek de aramızda çok uzun yıllar geçmiş olsa da o Resullerin haklarında şunu söyle şunu söylediği kimselerden olmak için Allah'a dua ediyorum. Bir keresinde şöyle buyurmuştu. Kardeşlerimizi görmüş olmayı çok arzu ederdim. Asap ey Allah'ın Resulü biz senin kardeşlerin değil miyiz diye sordular. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemişlerdir. Ashab, peki ümmetinden henüz gelmemiş olanları nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü diye sordular. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam, bir adamın alnı ve ayakları beyaz olan atları siyah ve koyu renkli atlar arasında bulunsa, o adam kendi atlarını tanımaz mı? Ne dersiniz? diye sordu. Ashab, tanır ey Allah'ın Resulü deyince Resulallah aleyhissalatü vesselam şu cevabı verdi. Onlar abdestten ötürü yüzleri, kolları ve ayaklarının unlu olarak geleceklerdir ve ben Havz'da, havza onlara önceden varmış olacağım. Onlardan önce varmış olacağım. Müslim. Hüce Allah'tan bize Resulullah aleyhissalatü vesselamın izini araştıran, onun yaşayışına uyan, sünnetinden kana kana için kimselerden kılmasını neyazze ederiz Yine bizleri onunla birlikte adının cennetlerine koymasını, yaptığı hizmetlerinden ötürü onu en mükemmel şekilde mükafatlandırmasını dileriz. Allah, Resulümüz Muhammed'e, onun aile halkına ve bütün ashabına salat ve selam eylesin. Şimdi geçmiş asıllara bir ziyaret yapacak ve eskide kalmış bazı sahih fiilleri çevireceğiz. O sahibileri okuyacak, satırlar üzerinde düşüneceğiz. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a satırların, harflerin ve kelimelerin dünyasında bir ziyarette bulunacağız. Evine girecek, halini ve neler yaptığını görecek, sözlerini dinleyeceğiz. Nebevi evde sadece bir gün yaşayacağız. Bu bir günlük yaşantımızdan dersler, ibretler çıkaracak, sözleri ve fiilleriyle aydınlanacağız. Çağımızda insanların bilgi dünyaları genişlemiş, okumaları artmıştır. Kitaplar, broşürler, filmler, belgeler, internet, televizyon aracılığıyla doğuyu, batıyı dolaşır olmuşlardır. Böyle bir durumda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evine şeriata uygun bir ziyaret yapmak bizim daha çok hakkımızdır. Orada onun gerçek hayatını görecek ve görüp öğrendiklerimizi ciddi olarak uygulamaya çalışacağız. Yerimizin dalları dolayısıyla onun evinde sadece belli bazı hususlar üzerinde duracağız. Belki bu yolla nefsimizi eğitir ve bunları kendi evimize uygularız. Müslüman kardeşim, geçmiş yıllara ve asıllara göremediğimiz hususlarla hoşça vakit geçirelim veya bizden önce geçip gidenin halini görelim diye dönüyoruz Aksine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretini okumak ve sünnetine uymakla, onun izlediği yolu izlemekle Allah'a ibadet etmiş oluyoruz. Çünkü biz böylelikçe Yüce Rabbimiz ona şerefli Resulü sevmemizi farz kılan emrinin yerine getirmiş olacağız. Onu sevmemizin en önemli alameti ise verdiği eminlerle itaat etmek, yasakladığı ve yaklaşılmasını istediği hususlardan kaçınmaktır. Nitekim Yüce Allah ona itaat etmenin, emrine uymanın, onun uyulacak önler kabul etmenin farz hakkında şöyle buyurmaktadır. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah günahları çok çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Ali İmran 31 Yine şöyle buyurmaktadır. Amdolsun ki sizin için Allah'ı ve ahiret gününü ümit eden ve Allah'ı çok canan kimseler için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Ahzab 21 Ahsab 33 aslında 33. Yüce Allah Resulüne itaat edip izinden gitmeyi Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 40 yerde söz konusu etmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uymadan kulların mutlu olmalarına ve ahirette felah ermelerine imkan yoktu. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onu arada ebediyen kalmak üzere zeminin, zemininden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir işte en büyük başarı budur. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder, sınırlarını aşarsa onu da orada ebedi kalmak üzere bir ateşe koyar. Üstelik onun için aşağılayıcı bir azap da vardır. Nisa 13-14 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisini sevmeyi imanın tadına varmanın sebepleri arasında saymıştır. Şöyle buyurmaktadır. Üç husus kim kimde bulunursa imanın tadına varır. Allah'ı ve Resulü'nü onların dışındakileri, onların dışındaki her şeyden daha çok sevmek. Bu hâri. Yine Resulallah Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurmuştu: Nefsim elinde olan zâta yemin ederim ki, sizden herhangi bir kimse beni babasından da, çocuğundan da daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Müslim. Resulallah aleyhissalâtu Vesselam'ın sireti çok hoş ve tertemiz bir sirettir. Öğreneceklerimizi ondan öğreniyor ve onun hidayet yolu üzerinde yürüyoruz. Şimdi yolculuğumuza başlıyoruz. Kitapların sayfası arasında bir seyahate çıkıp Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin bulunduğu yere gitmek, orada onun hayatının inceliklerini, davranış üslubunu izlemek, bunu yaparken de Allah'tan, ecir ve mükafat beklemek insanı oldukça heyecanlandırır. Bu yolculuk ki, kitapların dünyasında Ashab-ı Kiram'ın naklettiği rivayette aslında gerçekleşecektir. Yoksa bir kabre yahut Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evine veya herhangi başka bir vereci ve bir mündüyle ibadet amaçlı yolculuk yapmak elbette caiz değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu buyurunda zikrettiği üst mescitte bundan müstesnadır. Yükle şu üç mescid dışında bir yere gitmek için bağlanmaz. Mescidi Haram, benim bu mescidim ve Mescidi Aksa, Müttefükün Aleyh. Bizler de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine uymalı ve bu üç mescit dışında hiçbir yere ibadet amaçlı ziyaret yapmamalıyız. Hüseyin Allah da Resulü Peygamber size ne verdiyse onu alın. Neyi yasak ettiyse de sakının diye buyurmaktadır. Haş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın geriye bıraktığı eserleri de araştırmay araştırmayız. İbni Vedda dedi ki, Ömer bin El-Hattab altında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a beyaz edilen ağacın kesilmesini emretti. Kesilmesini, emretmesinin sebebi insandan gidip onun altında namaz kılmalarıydı. Fitneye düşmelerinden korkmuştu. Müttefikun Ali. İbn-i Teymi Allah'ın rahmet üzerine olsun. Hira mağarası hakkında şunları söylemektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Resullükten önce orada ibadete çekilirdi. Vahiy ilk olarak orada indi. Ona vahiyin ilk işinden itibaren bir daha o mağaraya asla çıkmadı. Ne kendisi, ne de ashabı oraya yaklaşmadı. Resullükten sonra Mekke'de on küsür yıl kaldı ama asla o mağarayı ziyaret etmedi. Oraya çıkmadı. Aynı şekilde Mekke'de onunla beraber olan müminler de oraya çıkmadılar. Yine nebi sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra Hudeybiye umresinde ve Mekke'nin fethi sırasında Mekke defalarca geldi. Bir yaklaşık yirmi gün Mekke'de kaldı. Cira'nın ümresi sırasında da oralara geldi fakat hiçbirisine birisinde mağarasına gitmedi ve orayı zira, ziyaret etmedi. İşte biz de şu an Peygamber şehrine yaklaşıyoruz. İşte onun en büyük ala, alametlerinden birisi görünmeye başladı. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakkında bu bir dağdır. Biz onu severiz, o bizi sever. Müttefekun Aleyh buyurduğu Uhud dağıdır. Henüz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evine girip bu evin kap yapısını ve şeklini görmedik ama Sakin küçük bir mesken ve sakin, küçük bir mesken ve mütevazı bir döşek görecek olursak şaşırmayalım. Sakın. Çünkü o insandan dünyaya karşı en zahid olanıydı. Dünyada mümkün olduğu kadar az şeyler ile yetinirdi. Dünyanın süslerine ve mallarına göz dikmezdi. Aksine onun gözünün aydınlığı namazdı. Resulallah aleyhissalatü vesselam dünya hakkında şöyle buyurmuştur. Dünyada bana ne? Dünyadan bana ne? Benim ve dünyanın, dünyanın misali ancak sıcak bir günde yol alan, sonra bir ağacın altında günün kısa bir süresi içerisinde gölgelenen, sonra da onu terk eden kimsenin durumuna benzer. Şimdi Resulullah Aleyhisselatu vesselamın evine yöneldik hızlı hızlı adımlarla Medine sokaklarında yürüyoruz. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının odaları göründü. Üzerleri çamur ile sıvanmış, kuru hurma dallarından bina edilmiş, bazıları üst üste yığılmış, taşlardan yapılmış, fakat hepsinin tavanları kuru hurma dallarıyla kapatılmış. Elhasen şöyle derdi, Osman bin Affan'ın halifeliği döneminde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarının odalarına girerdim. Tavanlarına elim değiyordu. Gerçekten mütevazi bir ev ve küçük odalar. Fakat iman ile, itaat ile, vahiy ile, misalet ile mamur kılınmış. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın nitelikleri Resulullah'ın evine yaklaşıyor ve içeri girmek için izin almak üzere kapısını çalıyoruz. Bırakalım da hayal onu görenlerle birlikte yol alsın. Sonra da bize onu gözlerimizde görüyormuşçasını anlatsın. Ta ki şerelli kişiliğini ve tebessüm eden çehresini tanıyabilelim. Elberra bin Azif radıyallahu anh dedi ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam insanların yüzü ve ahlakı en güzel olanıydı. Ne fazlaca uzundu ne de kısa boyluydu bu hali. Yine şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orta boyluydu. Omuzlarının arası genişti. Kulaklarının yumuşağına kadar ulaşan saçları vardı. Onu kırmızı bir elbise giymişken gördüm. Ondan daha güzel hiç kimse görmedim. Buhari. Ebu İsa'k Es-Sübey es dedi ki, bir adam El-Berabi Nazib'e sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yüzü kılıç gibi parlak mıydı? O hayır, onun yüzü ay gibiydi dedi. Bu hali. Enes radıyallahu anh dedi ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden daha yumuşak neyince, ne de kalın bir ipe, ne de herhangi bir şeye dokunmuş değilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusundan daha hoş hiçbir koku da koklamış değilim. Muttefıkun aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in niteliklerinden birisi de oldukça hayal sahibi olmasıydı. Öyle ki bu Said el-Hudri radıyallahu anh onun hakkında şöyle demektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örtülerinin arasında bir bakire kızdan daha çok hayal sahibiydi. Hoşuna gitmedik bir şey gördüğü zaman biz bunu onun yüzünden anlardık bu İşte bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve yaratılışı ve ahlakının niteliğine dair oldukça Özlü bazı haberlerdir. Anam babam ona feda olsun. Yüce Allah hem ahlakını hem yaratılışını eksiksiz kılmıştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşması Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve bazı özelliklerini gördükten sonra şimdi de gelin konuşmasını ve sözlerini dinleyelim. Acaba konuşması nasıldı? Önce onu dinlemiş olanlara kulak verelim. Ayşe radıyallahu anha şöyle der. Resulullah ve vesselam sizin yaptığınız gibi hızlı hızlı konuşmazdı. O açık seçik, yanında oturanın belliyip anlayacağı bir şekilde konuşurdu Ebu Davud. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yumuşak birisiydi. Sözünün anlaşılmasını arzu ederdi. Ümmetine aşırı düşkünlüğü Düşkünlüğünden ötürü insanın arasındaki farklılıkları, anlayış ve kavrayış mertebelerini göz önünde bulundururdu. Bu da onun son derece halim ve sabırlı olduğunu gösterir. Ayşe radiyallahu anha dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü açık seçik idi. Onu dinleyen herkes sözünü anlardı. Ebu Davud. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlaşılsın diye sözünü tekrarladığını düşündüğümüz zaman onun ne kadar yumuşak, ne kadar geniş ve tahammülkar olduğunu anlarız. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylediği söz iyice bellensin diye söylediklerini üç defa tekrar ederdi Buhari. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla latife yapar, korkularını teskin ederdi. Çünkü onu görenlerden bazıları heybete ve korkuya kapılabiliyordu. İbni Mesud radıyallahu anh dedi ki, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuşunca adam titremeye başladı. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Sakin ol. Ben bir kral değilim. Ben ancak kurtulmuş et bir kadının oğluyum. İbni Mace. Evin içinde kapılar açıldı ve içeri girmemize izin verildi. Kapının önünde biraz bekleyeydi gaydi. Kafanın önünde biraz bekleyeceğim, dur. Biraz. Yemek. Ha. Yemeğe bakıyor, gelecek inşallah. Geldim, geldim, geldim. Geldim kardeşler, geldim. Epey uzun bir yolculuk yaptık da yoruldum biliyor musunuz? Gaye. <gülüyor> yolculuk yapıyoruz yolculuk gaye. Kilometre evet. Kilometreyi boşuyor, bayağı bir yolculuk yapıyoruz kolay değil. Şimdi kapılar açılıp içeri girmemize izin verildi arkadaşlar. Biz de gidip bu ümmetin e, peygamberinin evinin ortasında yerimizi aldık. Etrafa bir göz atalım ve ashabi çıran bize bu evin gerçek şeklini, oradaki döşek, menfurşat, araç, gereç ve diğer eşyalar olduğu gibi aktarsın. Amin. Biliyoruz ki misafir olduğumuz evlerde geliş güzel bakınmamalı, gözlerimize hakim olmalıyız. Fakat örnek almak ve izinden gitmek masadıyla bu yüce evde bulunan şeylerin bazısını görelim istiyoruz. İşte temeli alçak gönüllülük, sermayesi iman olan bir ev. Gözlerimizi duvarlarında gezdiriyoruz. Günümüzde birçok kimsenin astığı canlı resimlerini göremiyoruz. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyururdu. İçerisinde köpek da resim bulunan eve melekler giremez bu halde. Şimdi de etrafa göz atalım ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın günlük hayatında kullandığı bazı eşyaları görelim. Sabitten şöyle dediği rivayet edilmiştir. Enes bin Malik bize demir ile bağlanmış ahşap bir kase çıkardı ve ey sabit dedi. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kasesi idi. Tirmizi. Aleykümselam Muhammed 84. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu kâsıyla su içerdi. Bazen içine atılan hurmalarla tatlandırılmış su, bal ve süt içerdi. Tirmizi. Enes Radıyallahu Anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bir içerken üç defa nefeslenirdi. Buhari ve Müslüm. Yani kabın dışında teneffüs ederdi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kaba teneffüs edilmesini ya da ona ühlenmesini yasaklamıştır. Canlı canlı, canlı canlı bunlar kardeşim, canlı canlı. So şey yapıyorsun, Resulullah'ın evine e seyahate çıktık. İyi dinle, iyi. Şimdi oradayız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cihadında, savaş alanlarında, zorlu çarpışma günlerinde giyindiği zırhlıysa muhtemelen şu anda evde değildi. Çünkü Resulullah onun bir Yahudinin yanında ondan borçalar herhalde 30 saat tahıl karşılığında rehin bırakmıştı. Ayşe radıyallahu anhının dediği gibi Resulallah vefat ettiğinde zırrı o Yahudinin yanındaydı. Buhari ve Müslim. Nebi aleyhissalatu vesselam aile halkının yanına onların hainlik hainliklerinden endişe edercesine ansızın girmez hanımlarının geleceği bildikleri vakitlerde yanlarına gider ve selam vererek içeri girerdi. Şimdi tetkik edici bir göze, uyanık bir kalbine Resulallah aleyhissalatü vesselamın şu hadisi üzerine düşünelim. İslam'a hidayet olunan ve geçinecek kadar malı bulunup bunu kanaat gösteren kimseye ne mutluğu, kirmizi. Pek büyük diğer hadise de kulak verelim. Her kim çoluk çocuğu arasında, emniyet içerisinde, bedeni afiyette olduğu... Yanında o günün yiyeceği bulunduğu halde sabahı ederse sanki ona dünya her şeyi ile verilmiş gibidir. Tirmizi. Şimdi de Resulullah'ın akrabalarına bakalım. Bu ümmetin Resulü'nün ne kadar vefakar olduğunu, akrabalık bağının ne derece gözettiğini kelimelerle anlatmaktan acizi. O bu hususta da insanların en mükemmeli ve en eksiksiziydi. O kadar ki Kureyş kafirleri bile Resulallah olarak gönderilmeden önce onun emin ve sadık olmakla nitelendirmiş ve ölmüşlerdi. Hatice radıyallahu anh'a onu sen akrabalık bağını gözetir ve doğru konuşursun diye nitelendirmişti. İşte Öyce Resul ve mübaciplerin en büyüklerinden birini yerine getiriyor. 7 yaşındayken vefat eden annesini ziyaret ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesinin kabrini ziyarete ziyaret etti. Ağladı. Etrafındakileri ağlattı. Sonra şöyle buyurdu. Rabbimden ona mağfiret dilemek için izin istediğim izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için izin istediğim izin verdi. O halde kabirleri ziyaret edin. Çünkü bu ölümü hatırlatır. Müslüman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i akrabaları için ne kadar hıssı olduğunu düşünelim. Onlara dua ediyor, hidayet bulmalarına çalışıyor, cehennem ateşinden kurtarmaya uğraşıyordu. Bunun için ne kadar zorluklara katlandığını düşünelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, yakın akrabalarını uyar. Ayeti nazil olunca Resulullah aleyhissalatu vesselam Kureyş kabilesini çağırdı. Onlar da toplandılar genel ve özel olarak hepsini söz konusu ederek şöyle buyurdu. Ey Abdi soğulları, Ey Kab, Bin yoğulları, oğulları, Kendinizi cehennem ateşinden kurtarın. Ey Murra bin Kab oğulları, Kendinizi cehennem ateşinden kurtarın. Ey Abdi Menaf oğulları, Kendinizi cehennem ateşinden kurtarın. Ey Haşim oğulları, Kendinizi cehennem ateşinden kurtarın. Ey Abdülmüttalip oğulları, Kendinizi cehennem ateşinden kurtarın ey Fatıma. Kendini cehennem ateşinden kurtar. Çünkü benim Allah'a karşı size hiçbir faydam olmaz. Şu kadar var ki benimle akrabalığınız vardır. Ben de bu akrabalık bağını dünyadayken gözeteceğim. Müslim. O sevgili peygamber hiç sanmadan amcası bu Talib'i davet ettiği durdu. Ardı arkasına dine davetini tekrarladı. Nihayet ölüm döşendirken yanına geldi. Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Umeyye ona da oradaydılar. Resulallah aleyhissalatu vesselam ona, Amcacığım, la ilahe illallah de, ta ki bu söz Allah'ın da senin lehine delil göstereyim. Ebu Cehil ile Abdullah bin Ebi Umeyye, Ey Ebu Talib dediler, Abdülmuttalib'in dininden yüz mü çevireceksin? Konuşup durdular. Nihayet onla konuşurken söylediği son söz, Abdülmüttalib'in dini üzere oldu. Resulullah aleyhissalatü vesselam yemin olsun ki yasaklanmadığım sürece senin için mağfiret dileyeceğim dedi. Bunun üzerine şu buyruklar indi. Çılgın ateşlikler oldukları açıkça ortaya çıktıktan sonra ne Resul'ün ne de müminlerin akrabaları bile olsalar müşrikler için mağfiret dilemeleri olur şey değildir. Tevbe suresi. Muhakkak ki sen sevdiğini hidayet ediremezsin. Kasas ayeti de nazil oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayattayken onu defalarca İslam'a davet etmişti. Ölümü esnasında son anlarında da davet etti. Arkasından iyilik ve rahmetinden ötürü belirtilen ayet ininceye kadar ona mağfiret diledi. Ayet nazil olunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam emri dinleyip itaat etti ve müşrik akrabalarına dua etmeyi terk eyledi. Bunlar ümmete karşı olan rahmet tablolarından pek büyük tablolardır. Yine bu tablo dini esas alarak dost edinmeye ve dini esas alarak kafir ve müşriklerden akrabalar olsa bile uzaklaşmaya dair büyük bir delildir. Ümürsüzlük ve fe fetret döneminden sonra Resul geldi. Yeryüzünde putlara ibadet ediliyordu. Etrafı tam bir kandil olduğu yol gösterdi. Göz kamaştıran Hint kılıcı gibi parladı Bir ateş ile korkuttu. Cenneti müjdeledi. Allah'a ham deriz Bize İslam'ı öğretti. Evet, şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi evinde. İnsanın güzel ahlakını, mükemmel edebini, hoş geçimini ve temiz ruhunu açıkça ortaya koyan gerçek ölçü onun kendi evidir. Gerçekten ahlakı güzel olan kişi odasında, duvarların arkasında hiçbir insan onu görmezken ve evin efendisi, amiri, yasak koyucusu kendisiyken ve elinin altındakilerin hepsi güçsüz kimseler için kölesine, hizmetçesine ya da hanımına yapmacılık, yapmacıklık söz konusu olmadan ve güzel görünme ağrısına kapılmadan alabildiğine alçak gösterir. Şimdi bu ümmetin Resulü önleri ve öğretmeninin durumunu dikkatli inceleyelim. O pek büyük bir mevkide, üstün bir merkezde de bulunduğu halde, acaba evinde nasıldı? Ayşe radıyallahu anh'a soruldu, Resulallah aleyhissalatu vesselam evinde ne yapardı? Şöyle dedi, o da insanlardan bir insanındı. Koyununu kendi eliyle sağar, kendi işini kendi görürdü. O yüce Resul, alçak gönüllüğün, büyüklenmemenin ve başkalarına yük olmamanın örneğiydi. İnsanlarla ilişkileri çok güzel, yardımlaşması pek üstündü. Dinin nurunun parıladığı o mübarek evde karnını doyuracak bir şey bulamayan Ademoğullarının en seçkini. Bütün bunları o mu yapardı? Numan bin Meşir radıyallahu anh, nebinin eksiksi salat ve en temiz selamlar ona olsun. Durumunu söz konusu ederken şunları söylemektedir. and olsun ben peygamberinizi adi hurmadan bile karnını doyuracak kadarını bulamazken gördüm müslim. Ayşe radıyallahu anh'a der ki, biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları bazen bir ay geçer, yemek pişirmek için bir ateş yapmazdır. Bütün yiyecek ve içeceğimiz hurma ve sudan ibaret bu hariç. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın Allah'a ibadetten, itaatten, alakoyup uğraştıracak hiçbir şey yoktu. Müezzinin hayyâ alessalâh, hayyâ alel felâ. nidasını duydu mu hemen şarriye koşar ve dünyayı arkasına bırakırdı. El-Esved bin Yezid'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ayşe radıyallahu anha'ya sordum. Resulullah aleyhissalatu vesselam evde ne yapardı? Şöyle dedi. Aile halkının işlerini yapar, ezanı duydum mu namaza çıkardı. Müslim. Resulullah aleyhissalatu vesselamın farz namazı evinde kıldığı kesinlikle rivayet edilmiş değildir. Bunun tek esin esnası vefatıyla sonuçlanan hastalığı ağırlaştığında ve ateşi yükselip dışarı çıkması zorlaştığı zamanda olmuştur. Ümmetine olan onca merhamet ve şefkatine rağmen cemaatle beraber namaz kılmayı terk ne hakkında ağır ifadeler kullanarak şöyle buyurmuştu: İşimden şunu geçirirdim. Emir vereyim namaz için kamet getirirsin. Sonra bir adama emir vereyim. Cemaat, cemaati namaz kıldırmasını emredeyim. Sonra beraberlerinde odun demetleri bulunan bir takım kimselerle gideyim de cemaate gelmeyenlerin onlar içindeki evlerini yakayım. Buhari ve Müslüm. Bunun tek sebebi namazın cemaatle kılınmasının önemi ve büyüklüğüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ezanı duyar da çağırıya uyup cemaate gelmezse bir mazeretinin bulunmasının dışında namazı yoktur. Mazeret, korku ya da hastalıktır. Bugün hanımların yanında namaz kılıp mescidliğe terk edenler nerede? Hastalık ya da korku mazereti nerede? Örnek kişiliği ve... Yönlendiriciliği, insanın hareketleri, yaptıkları ve terk ettikleri aklının göstergesi, kalbinin, marifetinin anahtarıdır. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh'ın, kızı müminlerin annesi Aişe radıyallahu anh'a, Resulallah aleyhissalatu vesselamın ahlakını en iyi bilen, onun halini en incelikli anlatan kişidir. Çünkü uyurken, uyanıkken, sağlıklı ya da hastayken, hoşnut ya da en ona en çok yakın kişi olan Ayşe'ydi. Ümünlerin annesi Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam ne çirkin bir söz söyler veya çirkin bir iş yapar ne de buna çabalardı. Çarşı pazarlarda yüksek sesle bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affedip bağışlardı. İşte ilahi bir rahmet ve büyük bir, bir nimet olan ümmetin Resul Peygamberinin ahlakı buydu. Torunu El Hüseyin radıyallahu anh şu sözleriyle onun evine ahlakını kısmen de olsa şöyle anlatmaktadır. Ben babama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oturup kalktığı kimselere karşı nasıl davrandığına dair soru sordum. Şu cevabı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daima güler yüzüydü. Yumuşak uylü ve başkalarına karşı set davranmayan birisiydi. Kaba, haşin, Bağırıp çağırgan bir kişi olmadığı gibi ne ayıplar ne cimri gelirdi. Hoşuna gitmeyen şeyi görmezlikten gelir, ondan bir şeyler ümit eden ümitsizliğe düşmez, beklentisini boşa çıkarmazdı. Kendi nefsiyle ilgili olarak şu üç şeyi terk etmişti. Riyakallık, çoğa talip olmak ve kendisini ilgilendirmeyen şeyler. İnsanlar hakkında şu üç hususu terk etmişti. Kimseyi yermez, kimseyi ayıplamaz, kimsenin kusurunu araştırmazdı. Sehab elde etme ümit etmediği hiçbir hususta konuşmazdı. Konuştu zaman birlikte oturanlar sanki başlarının üzerine kuş varmış gibi hareketsiz durur, başlarının önlerine yerlerdi. O sözünde konuşurlardı. Yanında bir diğerinin sözünü kesmezdi. Konuşanın sözünü bitirinceye kadar dinlerdi. Konuşanlar aslında konuşmaya ilk başta dinlerdi. Güldükleri şeylere o da güler, hayret edip şaşırdıkları şeyleri o da hayret ederdi. Yabancı kimse'nin konuşmasındaki ve soru sormasındaki kaballığına tahammül ederdi. Hatta asabı bu bedevilerin gelmelerini ve Peygamber'e bilmedikleri hususta dair soru sormalarını isterlerdi. İhtiyaç sahibinin birinin bir şey istediğini görürseniz ona yardımcı olun buyururdu. Kendisine bir ilgilik yaptığı için karşılık vermek masrafıyla öven kimse dışındakilerin övgülerini kabul etmezdi. Kimsenin sözünü hatta aşmadıkça kesmezdi. Eğer hatta aşarsa sözünü kesmesini söyleyerek ya da kalkıp giderek konuşmasını keserdi. Tirmizdi. Bu ümmetin, peygamberinin ardı arkasına sıralanan bu güzel hasretleri ve karakterleri üzerine iyice düşünelim. Biz de bunların bir ucundan onlara sahip olmak gayesiyle tutunalım ve bundan pay sahibi olmak için kendimizle gereken mücadeleyi verelim. Çünkü bütün hayırlar bundandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliklerinden birisi de meclisinde oturana dinlerini öğretmesiydi. Şu buyruğu bu kabildendir. Her kim Allah'ın dışında ona bir beş koşar görürse cehenneme girer. Buhari. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyuru da öyledir. Müslüman, Müslümanların dilinden ve elinden zarar görmediği kimse. Muhacir de Allah'ın yasaklarından uzak duran kimsedir. Buhari ve müslim Yine Resulullah aleyhissalatu vesselam, bu kabilden olmak üzere şöyle buyurmaktadır. Karanlıklarda yürüyen veya kıyamet gününde eksiksiz bir Nura sahip olacaklar müzesini verin. Kırmızı ve bu Davudur. Bir başka hadisinde şöyle buyurmaktadır. Müşriklerle, mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin. Ebu Davud. Yine Resulallah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Kul bazen iyice düşünmeden bir söz söyler de o söylediği söz sebebiyle doğu ile batı arasındaki uzaklıktan daha fazla bir mesafe cehennemde aşağıya düşer. Buhari ve Müslim. Ya öyle de konuşmanca da sen niye konuşmuyorsun derler, niye susuyorsun derler. La kardeşim. Anladım tabii. Ya, bazı arkadaşlar böyle bahsediyor ya. La kardeşim oturdun muydu adamın ağzı kapanmıyor. Sonra bir de efendime söyleyeyim. O Ya bir insana yalan olarak duyduğunu söylemesi bile yetiyor. Adam duyduğunla iki saat konuşuyor ya. Bildiğinle bile değil. Duyduğunla konuşuyor iki saat. Bir başka adresinde şöyle buyurmaktadır. Ben lanet okuyan birisi olarak gönderilmedim. Rahmet olarak gönderildim Müslüm. Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hristiyanların Meyremoğlu'nun oğlunu, Meyrem tazimle aşırı gittikten gibi siz de beni tazimle aşırı gitmeyin. Bu hali ve Müslüm. Buradaki tazim diye tercüme edilen ittira, övgüde hatta aşmak demektir. Cündib bin Abdullah şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beş gün önce şöyle buyururken dinledim. Benim aranızdan bir halilimin, can dostumun bulunmasından uzak olduğumu Allah'a bildiriyorum. Çünkü şüphesiz Allah beni halil edinmiş bulunmaktadır. Tıpkı İbrahim'i halil edindiği gibi. Eğer ümmetim arasında mislimi halil edinecek olsaydım, Ebu halil edinirdim. Dikkat edin, sizden öncekiler... Peygamberlerinin ve salihlerinin kabirlerine mescit ediniyorlardı. Dikkat edin, kabirlere mescit edinmeyin. Ben ise bu işi yasaklıyorum, müslüm. Buna göre içinde kabir ya da kabirler bulunan mescidlerde namaz kılmak şirke götüren bir yoldur ve asla caiz değildir. Resulullah'ın kız çocukları. Cahiliye döneminde kız çocuğunun doğması anne baba hayatında kapkaka bir gün olarak kabul ediyordu. Hatta o gün ailenin ve kabilenin hayatında bile kötü bir gün olarak görünüyordu. Toplum bu hali kız çocuklarını utanç ve rezillik korkusuna diri diri gömmek noktasına kadar götürmüştü. Kız çocuklarının diri diri gömülmesi merhametinin hiçbir şekilde bulunmadığı, sevginin söz konusu olmadığı oldukça katı ve vahşi bir şekilde uygulanıyordu. Onlar bu günahı işlemekte çeşitli tekniklerde de sahiptiler. Kimisinin kız çocuğu oldu mu onu altı yaşına basınca kadar bırakıyor Sonra annesine şöyle derdi. Bunu kokulandır ve süsle. Onu hısımlarıma götüreceğim. Bu sırada çölde bir çukur kazmış oluyordu. Bu çukura gelince ona şuraya bir baktır. Sonra da onu şiddetli ter Arkasından oldukça vahşi ve gaddar bir şekilde toprak yağdı. İşte bu cahili toplum arasında Resulullah aleyhissalatu vesselam kadına anne olarak, eş olarak kız çocuğu Kız, kardeş, hala ve teyze olarak büyük ve şerefli bir yere bu dini getirdi. Yer veren bu dini getirdi. Kız da Resulullah aleyhissalatü vesselam sevgisine mazhar olmuşlardı. Kızı Fatıma yanına girdiği vakit onun için ayağa kalkar, elini tutar, öper, oturduğu yere oturturdu. Resulallah aleyhissalatü vesselam Fatıma'nın yanına girdiğinde o da onun önünde kalkar, elini tutar, öper ve oturduğu yere Rasûlümüzü oturdurdu. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam kızlarını çokça sevmesine, onlara oldukça ikramlarda bulunmasına rağmen, kızları Ümmü Külsüm'ün veya Rükeyyâ'nın kocaları tarafından boşanmalarına sabırla ve Allah'tan ecini bekleyerek tahammül edip katlanmıştır. Bu kızlara Ebu Leheb'in oğulları Utbe ve Uteybe'nin zevceleriydiler. Allah Ebu Leheb hakkında Ebu Leheb'in iki eli kurusun suresine indiğince, onlar da hanımlarını boşamışlardı. Resulallah aleyhissalatü vesselam ise daveti terk etmeyi ya da geri adım atmayı kabul etmedi. Kureyş, Peygamberimizde tehdidini Resulallah aleyhissalatü vesselamın kızlarının boşanmasını sağlayacak kadar güler Fakat o dine davetin hiçbir şekilde yılmayarak, sebatla ve sıfırla, sabırla davetini sürdürdü. Resulallah aleyhissalatü vesselam kızının güler güler bir hoş bir şekilde karşılamasının tablolarından birisini Aişe radıyallahu anh'a şu sözleriyle bize anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları onun huzurunda bulunuyordu. Bu sırada Fatıma radıyallahu anh'a yürüyerek geldi. Yürüyüşü tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yürüyüşü gibiydi. Onu önce iltifatla karşılarak benim kızıma merhaba dedi. Sonra onu sağına ya da soluna tutturdu Müslüm. Resulullah'ın kızlarına iltifatlarının ve sevgisinin gösterilerinden bir tanesi onları ziyaret etmesi, hallerini yakından öğrenmek istemesi, problemlerini çözmeye çalışmasıydı. Fatıma radiyallahu anha, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek el değirmeni kullanmanın ellerine verdiği rahatsızlığı işgal etti ve bir hizmetçisidir. Resulullah bulamayınca Ayşe radiyallahu anha'ya söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi Ayşe ona durumu haber verdi. Aile, Ali radiyallahu anh dedi ki Uyumak üzere yaptığımız yaptığımız sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Kalkmak istediysek de yerinizde kalın buyurdu. Sonra gelip aramızda oturdu. O kadar ki ayaklarının serinliğini göğsümde hissettim. Şöyle dedi. Sizin için hizmetçiden daha hayırlı olacak bir şey göstereyim mi? Uyumak üzere yatağınıza çekildiğiniz yahut yattığınız zaman 33 defa subhanallah Allah deyin, 33 defa elhamdülillah deyin, 34 defa Allah ekber deyin. Bu sizin için bir hizmetçiden daha hayırlıdır bu hareket. Sabrı ve tahammülkanlığı hususunda da Resulallah aleyhissalatü vesselam bize güzel bir örnektir. Hayattayken Fatıma radıyallahu an dışında bütün oğulları ve kızları vef vefat etti. Kederinin yüzüne vurmadı. Elbisesini yırtmadı. Tazi yemekleri vermedi. Tazi meclislerini kurmadı. Aksine Yüce Allah'ın kaza ve kaderine karşı sabrı, ecrini Allah'tan bekleyen ve Allah'ın kaderine rızayla karşılayan bir tutum sergiledi. Resulallah aleyhissalatü vesselam fedellilere teselli olan ve rahatlatan pek büyük tavsiyelerde bulunmuş ve pek değerli hadisler bırakmıştır. Bunlardan birisi onun şu sözü Muhakkak biz Allah'a aitiz ve muhakkak biz ona döneceğiz. Allah'ım bu musibetim dolayısıyla bana ecrimi ver. Onun yerine bana ondan hayırlısını bağışla diyecek olursa mutlaka Allah da ona ondan daha hayırlısını verir. Müce Allah musibeti uğrayan bir kimsenin istircada bulunmasını yani inna lillah ve inna ileyhi racun muhakkak biz Allah'a ediz ona döneceğiz demesi musibet dedeler için bir sığınak kılmıştır. Sabredenlere pek büyük mükafatlar ve müjdeler vermiştir. Sabredenlere de ecel'lere hiç şüphesiz hesapsız verilir. Ümer. Eşlerine karşı davranışları. Küçük aile ocağında hanım altın atın bağlandığı emniyetli bir yer gibidir. Aile ağacının gövdesi, huzur, süküm ve yakınlığının ta kendisidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Dünya tamamıyla bir metadır. Dünya metanın en hayırlısı, salihâ bir devcedir. Nebi Sallallahu Aleyhi güzel ahlakı ve hoş geçiminin bir göstergesi olarak, ünlülerin annesi Ayşe Radiyallahu Anhaya isminin son harfini telaffuz etmeyerek, şefkat ve sevgiyle seslenip sevinçten kablerine uçacağı bir husus haber veririz. Ayşe radıyallahu anh dedi ki, Resulallah aleyhisselatü vesselam bir gün bana şöyle dedi, Ey Ayşe, işte Cibril burada ve sana selam veriyor, Buhari ve Müslim. İşte bu ümmetin Resulü. Allah itibariyle ümmetin en mükemmeli, mevki itibariyle en büyük, güzel geçim, yumuşaklık, hanımının eş olarak ruhu ve duygusal hazırlığını bildiğinin en parlak örneklerini veriyor. O her bir hanımının ve kadının sevdiği bir konumu onu yerleştiriyor. Kadının kocasının nazarında olması gereken yeri almasını sağlıyor. Ayşe radıyallahu anh der ki, ben ay hali bir kaptım su içer, onu Resulallah aleyhissalatu vesselama verirdim. Ağzını benim ağzımın koyduğu yere koyalım ve kaptan içiyordu. Kemiğin üzerindeki eti sıyırdım. Kemiği elimden alır. Ağzını benim ağzımın koyduğu yere koyar. Ve eti öyle sıyırırdı. Müslüm. Resulullah aleyhissalatü vesselam münafıkların iddia etti. Müşriklerini iftira ettikleri gülünç ithamlardan, batıl iddialardan alabildiğin de uzaktı. O eşleriyle geçirmenin en güzel ve en kolay yıllarını arardı. Ayşe radiyallahu anh'a şöyle dediği rivayet edilmektedir. Dedi. Resulullah Aleyhisselatu vesselam hanımlardan birisini öptü. Sonra da abdest almaksızın namaza çıkıp gitti. Resulallah aleyhissalatü vesselam birçok durumda kadının kendi nezdinde oldukça üstün bir yere sahip olduğunu açıkça belirtmekte. Onların pek büyük bir yere ve üstün bir mevkez sahip olduklarını ifade etmektedir. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Alas'ın sorusuna cevap veriyor. Olgun ve dost bir adamın hanımını sevmesine utanılacak bir şey olmadığını ona söylüyor. Amr bin Resulallah vesselama en sevdiğin insan kimdir diye sormuş. Peygamber Ayşe'dir diye cevap vermiştir. Buhari ve müslim. Hayatında evlilik mutluluğunu canlandırmak isteyen bir kimse, müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis sürenini iyice düşünmeli. Resulullah aleyhissalatu vesselam ona karşı nasıl davranmayı iyice tetkik etmelidir. Ayşe radıyallahu anh dedi ki, ben ve Resulullah aleyhissalatu vesselam aynı kaptan yıkanırdır bu hali. Bu ümmetin Resulleri, hanım, e, peygamberi hanımını sevindirme ve mübah olan bütün yıllar ile onu mutlu etmek için adeta hiçbir fırsatı kaçırmamıştır. Ayşe radıyallahu anh'a der ki, Seferlerinden birisinde Resulallah aleyhissalatü vesselam ile birlikte çıktım. O sırada ben henüz gençtim. Vücudum pek et toplamamış, fazla şişmanlamamıştım. İnsanlar siz önden gidin dedi. Onlar da önden gitti. Sonra hadi yarışalım dedi. Onunla yarıştım ve geçtim. Biraz kilo alınca, vücudum gelişip bir parça şişmanlayınca kadar bana ses etmedi. Yine bir yolculukta onunla beraber çıktım. Yine beraberindekiler önde gündim buyurdu. Sonra hadi yarışalım dedi. Bu sefer o beni geçti, gülmeye başladı ve o bu ona karşılıktır buyurdu. Bu gerçekten güzel bir davranış, ileri derecede ileri göstermektir. Beraberindekileri hanımıyla yarışmak onu sevindirmek için önden gitmelerini emrediyor. Sonra hanımına birisi geçmişte, diğer az önce cereyan etmiş güzel bir davranışta hatırlatarak buna, ona karşılıktır diyor. Bugün Allah'ın geniş arzını dolaşıp önde gelen şahsiyetlerin hallerini üzerinde düşünen bir kimse, şerefli bir peygamber, muzaffer bir kumandan, Kureyş'in ve Haşim oğlanın seçkin olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu yaptıklarını hayret eder. O bunlar zafer kazandığı günlerde pek büyük bir orduya kumandanlık edip zafer kazanmış olarak göre dünlü bir günde yapıyordu. Bütün bunlara rağmen o, müminlerin anneleri olan hanımlarına karşı oldukça sevgi besleyen ve yumuşak davranan birisiydi. Ordu kumandanlığı yolun uzunluğu savaşta zafer etmiş olmak, kazanmış olmak, beraberinde yol, yolun zorluklarına giderecek, meşakkatlerini ortadan kaldıracak, şefkatli bir dokunuşa, samimi bir fısıldayışa ihtiyacı bulunan zayıf hanımlarının beraberlerinde bulunduğunu ona bulunduğunu ona unutturmuyordu. Buhari'nin rivayetine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hayber gazmesinden dönüp Hüvey kızı Safiye Radıyallahu Anha ile evlendiğine onun binliği devenin etrafına bir örgütü çektirip bu örgütüyle onu setre, e, setre diyordu. Sonra devesinin yanında kendisi oturuyor dizini koyuyor. Safiye de ayağını deveye binmek üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diz üzerine koyuyordu. Bu tablo onun açık gönlülüğünü gösteren oldukça etkileyici bir manzaradır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muzaffer bir kumandan Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olarak ümmetine şunu bildiriyordu. Hanımlarına karşı açık gönüllü davranması, hanımına tevazu göstererek ona yardım etmesi, onu mutlu kılması kişinin kadıgının kıymetini asla eksiltmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetine tavsiye birisi de şuydu. Dikkat edin kadınlar hakkında birinize hayrını tavsiyelerde birbirinize hayli tavsiyelerde bulunun müslüman Resulullah aleyhissalatü vesselam 11 hanımla evlendi. Bunlar müminlerin anneleri adına aldılar. Vefat ettiğinde dokuz hanımı vardı. Bu şerefli hanımdan sahip olduğu şeref ve mevki ne kadar da yücüdür. Resulullah aleyhisselatu vesselam yaşlı, duğul, boşanmış, güçsüz kadınlarla evlendi. Bu kadınlar arasında Ayşe radiyallahu anh dışında bakire, kimse yoktu. Resulullah aleyhisselatu vesselam müminlerin anneleriyle evlendi ve onları aynı anda nikah altına tuttu. O, Adaletli uygulamasında ve paylaştırmasında bir örnekti. Aşırı radiyallahu an’tan şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğa çıkmak istediği zaman hanımlar arasında kura çekildi. Hangisini çıkarsa onunla birlikte yola çıkardı. O hanımların her birisine özel bir gün ve gece ayırdı, tirmizi. Uyguladığı adalet şekillerinin birisini enes bin Malik radiyallahu an şöyle rivayet etmektedir: Resulullah aleyhisselatu vesselamın dokuz hanımı vardı. Onasının günlerini paylaşayıp ik hanımın ancak 9 günde bir sıra gelirdi. Her gece Resulullah'ın yanında kalacağı hanımın evi, evinde toplanırlardı. Ayşe'nin evinde oldukları bir sırada Zeynep geldi. Resulullah elini uzattı Ayşe bu Zeynep deyince Resulullah Aleyhissalatu vesselam elini geri çekti. Müslim Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu pek büyük Evi, eğer Rabbinin Resulüne verdiği muafiyet ve ilham olmasaydı kesinlikle bu durumda olmazdı. Hem sözleriyle hem davranışıyla Rabbine şükrettiğini görüyoruz. Hanımların ibadete teşvik ediyor ve bu hususta onlara yardımcı oluyordu. Bunu yaparken de Yüce Allah'ın aile halkına namazı emret kendini de sabırla ona devam et. Senden rızık istemeyiz. Sana rızkı biz veririz. Güzel akıbet takva sahiplerinindir. Taha. Âişe radıyallâhu şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhissalâtu Vesselam, ben onun önünde veya yatağın üzerinde boylu boyunca uyudum halde namaz kılıyor. Bitir namazını kılmak istediği vakit beni uyandırıyordu. Bu ve Müslim. Resûlâllâhu aleyhissalâtu vesselâm gece namazı kılmaya, eşlerin bu hususta bir günlerine yardımcı olmasına çokça teşvikte bulunmuştu. O kadar ki bu maksatta hanım kocasının yahut koca hanımın yüzünden su serpecek kadar güzel bir uygulamaya işi götürüyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Resulallah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, "Geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımı uyuyunu uyandıran ve böylece hanımının namaz kılmasını sağlayan, uyanmak istemesi yüzüne su serpen bir adama Allah rahmet eylesin. Yine geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını uyandıran ve kocasının namaz kılmasını sağlayan, kocası uyanmak istemesi yüzüne su serpen hanımına da Allah rahmet eylesin. Buhar haram, Müslüm. Müslüman bir kimsenin kalbinin temizliği, arı ve duruluğunu tamamlamak amacıyla dış görünüşüne itina göstermesi de olgunluğundan ve dinine bağlılığından kaynaklanır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalbi temiz, bedeni temiz, kokusu hoş bir kimseydi. Misvak kullanması sebebi ve kullanılmasını emrederdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ümmetime zorluk verecek olmasaydı her namazdan önce misvak kullanmalarını emrederdim. Huzeyfe Radiyallahu Anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Geceleyin kalktım önce ağzını misvak ile ovardı Müslim. Şurayı bin Hani'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben Ayşe radiyallahu anha'ya sordum. Resulullah aleyhisselatü vesselam evine girdiği zaman ilk olarak ne iş yapardı? O misvak kullanırdı dedi Müslim. Bu ne güzel bir temizlik. Aile halkıyla karşılaşmak için ne mükemmel bir hazırlık. Resulullah aleyhisselatü vesselam evine girdiğinde Allah'ın adıyla girdik. Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimize tevekkül ettik de sonra da aile halkına selam verirdi. Temiz bir şekilde girmek ve selam vermekle aile halkını mutlu et. Müslüman kardeşim, bunun yerine evine girerken sitemle, kınayarak, azarlayarak başlayan bir kimse olma. Kemal yok, şey, Ahad sen misin? Kemal yok, Kemal yok, ders yapıyoruz burada, dinle. Dinle de seni imtihan yapacağım, Muhammed. İmtihan yapacağım ha. Ses gelmiyor diye kalma, bir dakika müsaade edeyim. Hem dinlemiyorlar, benim dediğimi duymuyorlar, ses yok diyorlar. İyi ee, ben söylüyor. <gülüyor> Mutfağa gittin mutfağa gelecek şimdi. Çok mu sabırsızlık yapıyorlar ya? 5-10 sayfa daha okuyam da Hı. Bir mola verelim, olmaz mı? Olur Çok güzel Ya Yahu Hı. Hı. Hı. Dur bana ne demişler, tamam tamam Rahibe dinliyorsan öyle Yok yapma, hocam, bırak Ne işine geçtiklerim ki ben Ne yaptığımı değmesem herkes kulak onun için deme Ne yaptığımı deme Kılıbık sandır etmişsin beni. <gülüyor> <gülüyor> Ama yok yok. Kılıbık sandır Resulullah kendi işini kendi yapamıştı. Yemek yapmaya gittim. ha. Yemek yemek. Ee, Ev hanesine yardımcı oluyor. Bak. iki günlü Resulullah'ın hayatını okuyoruz. Oradan örnek alıyoruz. Ya, ya ya. Ben de öyle güzel bir yemek yaptım ki. Fasilye yemeği. Fasilye. Telefonumu aç. Ders yapıyoruz burada. Telefonu nasıl açayım oğlum ben? Siz dilsene oradakilere. O, olabilir ama ne diyeyim ben şimdi? Ders başında internette ders yapıyoruz ya. Tabii. Milletin ortasından mı konuşuyorsunuz? <gülüyor> Önemliyse açayım. Söyle de. Ee, daha hemen bastım telefona. Ders yapıyoruz. Musa nasıl baksın? Ya bırak Allah'ın adamla dalga geçme ya. Çamaşır suyu hadi. Ee, ee, buyur. Selamun aleyküm. Evet seçildim. Tamam. Heh. Tamam tamam. Dersi dinliyor musun? Evet arkadaşlar ee, okuyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve selamın şakalaşması. Önder Resulullah aleyhisselatu vesselam ümmetinin işleriyle askerleriyle komandanlarıyla aile fethiyle ilgilendiği gibi kimi zaman vahiy ile kimi zaman da ibadetle meşgul oluyordu. Onun ilgilenmesi gereken daha başka işler de vardı. Ülgülenmesi gereken o işler o kadar çoktu ki gereklerini yerine getirmek ve bunlarla katken ülgülenmek adede insanı aciz bırakıldı Fakat o yüce Resulullah her hak sahibine hakkını verirdi. Bir kesimin hakkını diğerinin namı hesabından tutmazdı. Yürekliğinin ve işlerinin çokluğuna rağmen yükliğinin ve işlerinin çokluğuna rağmen küçüklerle de kalplerine özel bir yer ayırmıştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kimi zaman büyüklerle şakalaştığı gibi küçüklerle oynar, onlarla şakalaşır onlara yakınlık gösterildi. Ebu Hüseyin radiyallahu şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ey Allah'ın Resulü sen de bizimle şakalaşıyorsun dediler. Şöyle buyurdu. Evet. Fakat şu kadar var ki ben haktan başka bir şey söylemem. Onun şakalaşmalarından birisini de Enes bin Malik şöyle rivayet etmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine ya Azeli Uzuney, ey iki kulaklı diye seslenmişti. Yine Enes radıyallahu anh dedi ki, Umu Süleym'in Ebu Ümeyr adına bir oğlu vardı. Ebu Ümeyr adında bir oğlu vardı. Resulallah aleyhissalatu vesselamın yanına geldiğinde onunla şakalaştı olurdu. Bir gün yanına girdi onunla şakalaşmak istedi. Üzgün önce şöyle dedi. Acaba Ebu Ümeyr'in üzgün görmenin sebebi nedir? Ey Allah'ın Resulü dediler. Onun oynadığı bir kuşu var, öldü. Resulullah aleyhissalatü vesselam ona şöyle seslenmeye başladı. Ey Ebu Umeyr, ne yaptı onu gayr? Resulullah aleyhissalatü vesselamın büyüklerle de benzeri konumları olurdu. Bunların birisine Nesim Malik radıyallahu anh şöhretleri de rivayet ediyor. Cöl hatından Zahir bin Haram adında bir adam vardı. Resulullah aleyhissalatü vesselam onu severdi. Çirkin birisiydi. Bir gün Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam onun yanına gitti. O sırada kendisine ait bazı malları satıyordu. Zahir görmeden Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam makadan onun kucaklayı verdi. Adam beni bırak bu kim dedi. Geri dönünle Rasulullah Aleyhisselatü Vesselamı gördü. Tanıdı. Onu tanıncı Rasulullah Aleyhisselatü Vesselamı gördüğünde sırtını yapıştırmaktan yeri kalmadı. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam acaba bu köleyi kime kim satın alır diye sesle niye başladı. Zahir ey Allah'ın Resulü Allah'a emin ederim. beni alacak kimse bulamazsın dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise fakat sen Allah'ın yanında değeri yüksek birisisin diye buyurdum. Şüphesiz ki bu üstün karakterinin ve şeridah setlerinin neticesi olan güzel bir ahlaktır. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam aile halkı ve kevesindekiler karşı güler yüzü ve güzel geçin olmasına rağmen elbette girmesinin de bir sınırı vardı. O ancak Aşı Radiyallahu Anh'ın şu sözlerinin ifade ettiği kadar gülerken görülmüştüm. Ben Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın küçük bir görünceye kadar ağzını bir sütun açıp güldüğünü görmedim. O ancak tebessüm ederdim. Nereye gidiyorsun? Dinle! Bir yere gitme otur oturduğun yerde. Abin ya başlatma, dinle desin. İşte yeni geldim, yatıp uyuyacağım. Ben de zaten beli işteyim de. Altıda gittim işe, saat bak kaç oldu, bak. Saat bir buçuk, ta şurada ders yapmak için unutun ben. Ha boş mu dağıtacağım? Sana olan borcu da yolumla bakalım. <gülüyor> Neyse git aydı git, tamam yürü. Hadi güle güle, selamınla iyi Tamam, tamam. selamünaleyküm Aleyküm. Uzatma lafı. Tamam. Bu güzel yüzü ve güzel geçinmesiyle birlikte Allah'ın haramlar çiğnediği zaman Resulullah çiğnendiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yüzü değişirdi. Ayşe radıyallahu anh dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir seferden dönmüştü. Zerine yani çeşitli resimler bulunan bir resul ve bir rafımın üzerine bir rafımın üzerine ökmüştüm. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam görünce onu parçaladı. Yüzünün rengi değişti ve şöyle dedi. Ey Ayşe! Kıyamet günde Allah'ın izniyle insanlığın azabının en şiddetli kimseler Allah'ın yarattıklarına benzerini yapmaya çalışanlardır. İşte bu adet evde canlı resimle edinmenin haram kılınmasına delildir. Duvara asılı resim veya köşelere, odanın içine yan masaya yerleştirilmiş şekillerin haramı ise daha açık. Bunlar günah olduğu gibi o ev ihramet meleklerinden de mahrum bırakırlar. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın uyuması. Bu Bey Radiyallahu Anh'tan rivayete göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Sizden herhangi bir kimse yatağına çekildiği vakit elbisesinin bir tarafını tutarak onunla yatağını süpürdün ve Allah'ın adını ansın. Çünkü o kendisinden sonra yatağı üzerinde Allah'ın neler yarattığını bilmez. Yatmak istediği zaman sağ yanı üzerinde yatsın ve Rabbim olan Allah'ım seni her türlü eksiklikten temzih ederim. Senin lütfunla yanım üzerine yatıyorum, senin lütfunla kalkarım. Eğer canımı alacak olursam ona makr ediyorum. Eğer onun salih verirsen salih kullarım ile kulların ile, e, ile koruyorsam onu da öylece kuru desin Müslüman. Her Müslüman erkek ve kadına yönettiği şartlardan birisi de şudur: Yatağına çekileceğim vakit namaz için attis alır gibi attis al, soğundurana soğuyanına yak. Bu Aişe radıyallahu anhadan şöyle dedi rivayet edilmiştir. Resulallah aleyhissalatu vesselam yatağına çekilecek vakit gece ellerini birbirine biçiştirir. Kul huvallahu ahad kul anuzi bi rabbil felak ve kul anuzi bi rabbil nas surelerini okur, avuçlarına yüzler ve sonra ellerin vücuduna ulaşabildiği yerlere sürerdi. Bunu yaparken başından, vücudundan ve vücudunun ön tarafından başlar ve bu işi üç defa tekrarlardı. Bu hadih Enes bin Malik'ten şöyle dediği rivayet edilmişti Resulullah aleyhissalatü vesselam yatağına çekildiğinde şöyle derdi. Bize yediren içiren, bizi başkasına muhtaç etmeyen, bizi barındıran Allah'a hamdolsun. Nice kimseler var ki ihtiyaçtan kurtulacak ve barındıracak kimseleri yoktur. Müslüm. Ebu Katada'dan rivayete göre Peygamber aleyhissalatü vesselam yolculuğu sırasında gecelerini konaklamak istediği vakit sağ yanın üzerine yatardı. Taba namazından önce eğer konaklarsa kolunu bir diker ve başını ağzının üstüne koyardı. Müslüm. Yüce Allah'ın bize bol bol ihsan ettiği nimetleriyle birlikte sevgili kardeşim, Resullerin efendisi, Peygamberlerin sonuncusu, bütün insanların ayağı, toprağa, başlı şerketin en fazla yatağını hatırlayalım. Ayşe radiyallahu anh dedi ki, Resulullah aleyhissalatü vesselamın üzerinde yattığı döşeyi iki hurman öfüyle doldurulmuş, yüzü deri olan bir yataktır, müstü. Bir seferinde asarının birkaç kişi yanına girdi. Ömer de girdi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam beşe indi. Derinden bir ateşten çıktı. Ömer peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yaptığı hasır ile arasında bir enerji tehirlenmiş olduğunu gördü. Hatta hasır Resulullah Aleyhissalatu vesselam dövr ne yapmıştı? Ömer ağladı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ona, "Ne diye ağlıyorsun ey Ömer?" diye sordu. "Şu cevabı verdi. Allah'a yemin ederim ki bunun tek sebebi benim. Senin hiç besinsiz kıframdan da" Her <gülüyor> Kayser'den de Allah'ın nezinde daha ne de, değerli olduğunu bilmemdir. Onlar dünyanın nimekte verilir lezzetlerle gitsünler. Sen ise Allah'ın Resulü olarak gördüğüm şu yerde yatıyor olman. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle diyordu. Dünyanın onların ahiretinde bizdenin olmasını olması seni rahatsız etmez mi? Ömer eder yer Resulullah işte böyle diye diyordu. Gece namazı Gece Medine'yi bastırmış, karanlığıyla her selam öpmüş. Resulullah aleyhissalatü vesselam ise her selam ama zila faydalı. Allah'a emanet olun. Teheccüte geçiriyor, beklemeyenin Rabbine sesleniyor. Bütün işlerin anahtarı elinde bulunan Zata dua ediyor. Bunu yaparken kendisini yoktan var, var edin, işe dönüyor. Ey sarımak bürünen, bir biraz müştasna geceleyin kal. Yarısı kadar yağ olunan biraz eksik. Yağdana ekle ve Kur'an'ı tane tane oku. Müzdemmin. Ebu Hüseyin radıyallahu anh'dan şöyle dediği bir rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam ayakları şişene kadar namaz kılardı. Ona ey Allah'ın Resulü, Allah senin geçmişine gelecek bütün günahlarını başladığı halde böyle mi yapıyorsunuz? Gelince o şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap veriyor bu İbn-i El Esved bin Yedid'den şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ayşe radıyallahu anh, Ay Resulullah. Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazına dair tıpkırdı. Şöyle dedi, gecenin ilk saatlerinde uyur, sonra kalkar. Eğer işte yaşıyorsa hanımına yaklaşırdı. Ezanı duyunca kalkardı. Şayet sözü üzerine su döker, değil. Değilse abdik alır, namaza çıkardı. Bu hal. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gece namazında hayret edilecek hırsızlar vardı. Bizim o namazın üstünde kılınış üzerinde düşünmemiz ve onun namaz kılınışının kendimize örnek edilmemiz gerekir. bu Abdullah Uzeyve bin Elyem'an Radiyallahu Han'dan şöyle dediğimi kadar söz bir gece Resûlullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte namaz sürdü. Bakar suresini okumaya başladı, kendi kendime yüz ayet okudukta ona hüküye varir dedim fakat devam etti. Sûrenin tamamını bir reketle okur dedim, yine devam etti. Ali İmran Sûresine başladı, o sureyi okuduk, o sûreyi bütün hüküye dedim. Sonra insan suresine başladı, o sureyi okudu, okudu. Alır alır, tane tane okuyoruz, tesbih-i ihtiva eden bir ayet okuduğu zaman tesbih getirir, dua-i ihtiva eden bir ayet okuduğu zaman da dua ederdi. Allah'a sümâyı istiva demeyi gayet okudum. Allah'a sönüldü. Sonra şiya vardı. Bu da bana belazemle yavaşça okuyunun uzunluğuna yakınlar. Sonra semiallahül men hamide rabbena alek le hamd dedi bir o kadar okuyunuya yakın uzunlukta durdu. Sonra secye olarak bana belaha dedi ki zitta da uzunluğu itibariyle bağ ile kıyamına yakındı. Miskil. Hicr'den sonra Medine'nin gece sessizliğinden sonra ve sabah aydınlığı, aydınlığı ile birlikte meşkte sabah namazı cemaatte birlikte eda edildikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sallallahu aleyhi ve sellem'e yaşadığına kadar Allah'ı zikretmek için namazdan sonra namazı kıldığı yerde oturur. Daha sonra iki rekat namaz kılardı. Cabir bin Senurha radiyallahu anh'dan şöyle dediği rilayet edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldıktan sonra namazı kıldığı yere güneş iyice yükselir kadar otururdu müslüman. Resulallah aleyhissalatü vesselam bu pek büyük sünneti yerine getirmeye çokça teşvik etmiş ve bundaki ecik ve sevabı hatırlatmıştır. Enes radıyallahu anh'dan şöyle dediğidir ve etedilmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, kim sabah namazını cemaatle birlikte kıldıktan sonra oturt güneşte oluncaya kadar Allah'a zikreder. Sonra iki reket namazı varsa bu için eksiksiz, eksiksiz, eksiksiz, eksiksiz bir haç ümde gibidir. Kim midir? Kuşluk namazı. Gün yarılanıyor. Güneşin harareti oldukça arttı. Yakıcı rüzgarlar, sıcak alevler yalay yala geçiyor. İşte bu kuşluk vaktidir. İhtiyaçtan göre geleceğiz. Çalışma zamanıdır. Risaletin ağır yükle heyetlerin karşılanması, ashabın öğretimi, aile halkının hukukuyla birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine de yüce Allah'a ibadet ediyor. Muadzide ki Ayşe Radiyallahu şöyle dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kuşluk namazına kılar Ayşe, evet, dört reker olarak kılardı. Yüce Allah'ın dilediği kadar fazlasını da kılardı. Müslüm. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu namazın kılınmasını tavsiye etmiştir. E bu Uhreye Radiyallahu Anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Can dostum Allah'ın salat ve selamı ona olsun, bana her kameri aydan üç gün oruç tutmayın. Küşta namazının iki rekatını ve uyumadan önce bir tane namazını kılmayı tavsiye etti. Bu Buhari ve Müslim. Nafile namazın evde kılınması. İman ile e iman ile namaz ibadetiniz bir dolup taşan bu ev. aleyhissalatu vesselam bize evlerimizde de böyle olmasını tavsiye etti ve şöyle buyurmaktadır. Nafile namazınızın bir kısmını evlerinizde kılın. Oraları kaldğa çevirmeyin. Buhari İbn-i Allah'ın rahmeti üzerine olsun, diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam genellikle bütün sünnetleri ve belli bir sebep babalı nafileleri, özellikle de afşan namazının sünnetini hep evinde kılardı. Onun bu sünneti mescitte kıldığı hiçbir şekilde nakledilmiş değildir. Evde nafile namazdan kılınmasının bir takım faydaları vardır. Resulullah Aleyhisselatü ve Vesselam sünnetine tabi olmak, hanımlar ve çocuklar namazın nasıl kılınlarını öğretmek İki ve Kur'an okumak sebebiyle şeytanın koruması gibi faydalar bunların arasındadır. Ayrıca nafile namazların evde kılınması daha çok ihlaslı olmaları ve riyakalıktan uzak kalmayı sağlar. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ağlaması. Pek çok gayetlik ve kadın ağlar. Acaba nasıl benim için ağlayacağını da biliyor muyum? Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı istemiş olaydı. Dünya haline verilecek olduğu halde ağlardı cennet önündeydi. Ve onun en yüksek mertebesindeydi. Buna rağmen Resulullah aleyhissalatü vesselam ağlardı. Bu, Allah'a çok ibadet edenlerin ağlayışıydı. Namaz kılarken, Rabbine seslenirken, Kur'an'ı dinlerken ağlardı. Bunun kalp üngelliğinden, kalp temizliğinden, yüce Allah'ın azametini bilmekten, ondan ondan saygıyla korkmaktan başka bir sebebi yoktur. Mutarrif ki İbn Abdullah bin Eşşehari'dir babasından şöyle dediği rivayet etmektedir. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın yanına vardım. Ne nasıl kılıyordu? Ağlamaktan ötürü. Kencerenin uğultusu gibi göğsünden ses geliyordu. Ebu Dağut. Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana bana Kur'an oku dedi. Ben ey Allah'ın Resulü Kur'an sana indirilmişken sana Kur'an okuyacağım. Derim şöyle buyurdu. Ben başkası okurken onu dinlemeyi severim. Ona ne? Sağsız hüresini okudum. Nihayet onlara karşı da seni şahit getireceğimiz zaman halleri nice olur. Ayetine kadar okudum. Bir de baktım Resulullah aleyhissalatü vesselamın gözümden yaşlar. Vah. Resulallah aleyhissalatü vesselamın başından saçları ayırdığı yerde birkaç beyaz kılavya güzel sakalınak yaklaşık 18 beyaz kılavya dikkat ederdim. Kalbimize de dikkat edelim, kesilip şerefli dilinde bu beyaz kılların için ağırlığını öğrenelim. Ebu Vekir radıyallahu anh dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, saçlarına at düştü Resulullah aleyhissalatü vesselam, tut, vakıa, mursalat, ama ve ile şemsu kurre sureler taşlar mı arttı buyurduk. Alçak gönüllülüğü. Resulallah aleyhissalatü vesselam insanların aslında ahlakı en güzel, değer, en yüceyi. Onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'in, İzmir'in ve aşağıya de onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'den ibarettir buyurmuştu. Üstün. Resulallah aleyhissalatü vesselam da ben ancak ahlakın üstün değerlerini tamamlamak için gönderildim buyurmuştu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in alçak gönüllülüğünün bir yansıması da onun ölülmeyi methedilmeyi ve hakkında yüce ifadelerin kullanılmasını sevmemesi gibi. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam yürürdü ki yanından Mehremoğlu İsa'yı tazimle aşırı gitmeyin, beni tazimle aşırı gitmeyin. Ben ancak bir kulum. Bundan dolayı bana Allah'ın kulu ve resulü denir. Ena sallallahu an dedi ki bazı kimseler ey Allah'ın Resulü ey bizim hayrımız ey hayrımızın oğlu efendimiz efendimizin oğlu dediler. Onlara şöyle dedi: Ey insanlar bana da birbirinize hitap etmeniz hitap edilmiş. Şeytan sizi etkisi altına almasın. Ben Allah'ın kulu ve resulü Muhammedim. Mücallem beni yerleştirdiğim makamın daha yukarıya yükseltmenizi istemiyorum. Vesail bazı kimseler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oldukça aşırı bir şekilde tazim ettik ki onun gaybı bilgiyle inanmakta yahut fayda ve zarar verebileceğine ihtiyaçlara karşılayıp hastalara şifa vereceğine inanmaktadır. Hüce ise bütün bundan gerçek olmadığını belirterek şöyle buyurmaktadır. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda sağlayabilirim ne de bir zarar. Eee gaybı bilseydim elbette bir çok elde ederdim ama bana hiçbir fenalık dokunmazdı Aa, i̇şte yeryüzünü taşıdığı semanın gölgelendiği en hayırlı Mursal peygamber budur. O her zaman Rabbine dönen ve yönelen birisidir. Çibri'yi sevmezdi. Aksine o alçak reisi, Rabbi huzurunda kalbi, Kırıkların efendisidir. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ashab-ı kiram Resulallah aleyhisselatü vesselamdan daha çok hiçbir şey, hiç kimseyi sevmiyorlardı. Bundan hoşlanmadığını bildiklerinden ötürü o yanlarına gelince ayağa kalkmazlar Ahmet, bu ümmetin, peygamberinin salat ve selamına hayret, hayret, hayret verecek şekilde bir alçak göstererek, son derece nadir görülebilecek bir ahlak ve zalı bir kadına nasıl tevazı gösterdiğini ve işte dolup taşan bir bölümünü ona nasıl feda ettiğini görelim ve bunun üzerine düşünelim. Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle dediği riva edilmiştir. Bir, bir kadın Resulullah aleyhisselatü vesselam'a gelip, ona benim senden görünmesini istediğim bir ihtiyacım vardı. Resulullah ona Medine'nin istediğin bir yolunda otur ben de gelip senin yanında oturacağım buyurdu. O bütün güzel övgülerin kokularını saçar. Bunlarla en yüksek ölmüş mertebelerine yükselir. Eğer onun bu halinin hoş kokusu etrafa saçılırsa her yüksek ve alçak yer o kokuyla dolar taşar. Resulallah aleyhissalatü vesselam mütevazilerin öncüsü olan bayrağıydı. Ebu Hubeyre radiyallahu aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştu: <gülüyor> Eğer bir kol yahut bir parça bir parça ziyafetine davet edilecek dahi olsan o daveti kabul ederim. Bana eğer bir kol yahut bir parça ile hediye edilecek olsa onu dahi kabul ederim. Bu hal. Resulallah aleyhissalatü vesselamın hadisleri Büyüklük taslayanlarının her çağda ve her zamanda büyüklenmelerini ve kendilerini yukarıda görmelerinin engeli ve bu işten vazgeçilmelerinin sadece en büyük sebebi olarak kalmaya devam edecektir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh sen rübette ve Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştu: Kalbinde zerre ağırlığı kadar daha kibir bulunan bir kimse cennete giremeyecektir. Kabir, şey, kibir cehenneme götüren bir boyun. Ondan Allah'a sığınır. İsterse bu zerre ağırlığı kadar dair olsun. Ve büylenerek kürüyen bir müttekebbirin sonu üzerine düşünelim. O kimse Allah'ın nasıl gazap ettiğini, nasıl onun üzerine gazabını ve can yapıcı azabını indirdiğini unutmayalım. Ezra. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın ribayete göre Resulallah aleyhisselatü şöyle buydu. Bir adam kendisini beğendiren bir elbiseye gidiyor ve saçlarını taramış bir halde büylenerek kürürken Allah onu yerin dibine geçirdi. Kıyamet gününe kadar yerin dibine inmeye devam edecektir. Bu halim demiştim. Evet. Az yarısından sonra da okuyalım. devam edelim. aslında odada kimse yok an hani devam edelim. Temeli bitirebilirim değil mi? Ya yani bitir. Ama bir saat daha sürer hanım yarısı var bak. Olsun. Tamam. Buradan böyle sessiz yakalamıştım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkârı Resulullah aleyhissalatu vesselam kendisinin hizmetinde olan ve olan bu acil odayı şimdi ona akşam bir konuma yerleştirmiş. Bunu yaparken yaptığı işi ve değil, dinini ve takvasını göz önünde bulundurmuştu. <gülüyor> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hizmeti Allah'a öyle ücretle çalıştırma hakkında şöyle buyurmuştur. Bunlar sizin kardeşlerinizdir. Allah onları elinizin altına vermiştir. Binan ne onlara Onları yedirdikten yedirin, giydikten yedirin, yedirin, yedirin, yedirin, Yapamayacakları işleri onlardan istemeyin. Eğer isterseniz onlara yardım edin, Efendisinden hayret edilecek bir söz, kabul edilen bir şahitlik ve çok güzel bir özgü, bir rivayet eden halini düşünelim. Siz hiç Resulallah Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı gibi, efendisinden böyle övgüyle söz eden başka hizmetçi gözünüz mü? Enes bin Malik radıyallahu anh Sen şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulallah Aleyhisselatü Vesselam'a bu 10 sene boyunca hizmet ettik. Bir defa olsun bana üç demedi. Yaptığım hiçbir iş, iş için için onu yaptım, yapmadığım herhangi bir iş için için o iş yapmadım da demedi. Miskin. Tam 10 yıl. Bugün ya da ay değil. Tam 10 yıl. Sevincim, üzüntüsü, kederi, Öfkesi, bulunan ruhun çeşitli hallerden geçtiği, çalkalandığı, hake düştüğü, zengin olduğu uzunca bir gün. Bununla birlikte Resulullah onu hazırlamadı. Ona, anam babam ona feda olsun ağır bir emir vermedi. Aksine hizmetsizliğini ödüllendiriyor, gönlünü hoşçuyor, onun ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılıyor, onlara dua ediyordu. Enes radıyallahu anh dedi ki annem, ey Allah'ın Resulü bu senin hizmatkarın onun için Allah'a dua etti. dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'ım ona çokça mal ve evlat ver ve verdiklerine bereket ihsan et. Bu hari. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kahramanlığına ve yiğitlüğüne rağmen hak dışında hiçbir sebeple kimseyi küçük düşürmemiş ve kimse vurmamıştır. Elinin altında bulunan eşi ve bir zayıflara karşı asla katı davranmamıştır. Ayşe radıyallahu anh der ki Resulallah aleyhissalatu vesselam Allah yoluna cihad etmesi edilir, hiç hiçbir şeye vurmadı ona o ne bir hizmetçi ne de bir kadını döndü. İşte Mühimine'nin annesi radıyallahu anh insanın en acısı en seçeneği hakkındaki şahitliğini tekrarlıyor. Peygamberimizin güzel yaşamı. Üstün geçimi ile ilgili anlatılan hadise pek çok kalabalık kimseler tanrının rivayeti değiştir. Bu hususta Kureyş katiline dahi onun reyine şahit etmiştir. Ayşe radiyallahu anhadeh, Resulallah aleyhissalatü vesselam, Allah'ın haramlarının herhangi birisi çiğnenmedikçe, bizzat kendisine yapılan bir hassızlıktan dolayı intikam aldığını görüldü. Fadiyyallahu Allah'ın haramlarının herhangi birisi çiğnenici olsa kimse onun kadar gazaplanmazdı. İlk işaresinde muhayyar bırakıldı mı? İki işaresinde muhayyar bıraktı mı? Mutlaka günah olmadığı tercih kolay olanını tercih ederiz bu hariç. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yumuşaklığa ve her hareket etmeyi telkin eder. O şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah refiktir, merhametle, şefkat, yumuşaklıkla muamele edendir. Bütün işlerle rıf ile davranmayı sever. Bu hali ve müslim. İnsan hayatında duyurusun insanın ihtiyaçları ve ruhu bir tanıştıklar vardır. Toplumda, ailede, evde her zaman bunlara gerek duyulur. Kalpleri birbirine yaklaştığında onlardaki olumsuz duyuruları ertip eden husus birisi de hediyedir. Ayşe radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam hediyeyi kabul eder ve hediye karşılık verir bu halde. Bu şekilde hediye vermek, hediye teşekkürle karşılık vermek, nefislerin kereminden, kalplerin temizliğinden kaynaklanır. Keremli bir ahlak sahibi olmak Resuller'in huyu, Resuller'in yoludur. Bizim Resulümüzün bu hususlarda mertebesi oldukça yüksek, Vardığı nokta oldukça ileridir. Şu sözleri sözü o değil midir? Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimsenin misafirine ikram etsin. Misafire ikram hakkı bir gün bir gecedir. Misafirlik de üç gündür. Bundan sonrası ise bir sadakadır. Ev sahibine sıkıntı verince kadar misafirin orada kalması da misafirin helal değildir. Bu halde. Allah'a emin ederim dağlar, çöller, Hicaz ve Ard yaramazası hatta bütün dünya Resulallah aleyhissalatü vesselam'ın daha üstüne alaklı daha önce sıfaklı bir kimse görmüş değildir. Hazırlan ey değerli okuyucu. Birazdan Resulullah'ın çok muazzam bir halini göreceksiniz. Anam babam ona feda olsun. Ona salat ve selam olsun. Şehil bin Saad Resulullah'a anton riberte göre bir kanun Resulullah aleyhisselatu vesselam'a dokunma bir küppe getirin. Dokma bir küppe getirin. Sen giyinesin diye onu kendi ellerimle dokudum dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam da ihtiyacı olduğu için aldı. Yanımıza onunla belden aşağısından dışı olarak çıktı. Plan kişi bunu bana verir misin ne kadar güzel dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam olur dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam onun yanına işçisi oturdu. Sanki de belli tek katla izleyen getirdiği o zaata gönd, gönderdi. Hazır bulunan o kişiyi hiç iyi yapmadım. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona ihtiyacı olduğu için yemişti. Son sene onu kendisinden... Bir şeyler isteyen hiçbir kimseyi boş vermediğini bildiğin halde ondan bunu istediğini dedi. Adam şöyle diyor: Allah'a emin edeyim ben onu kendisinden giyineyim diye istemedim. Onu kefenim olsun diye ondan istedim. Sevgili ki o burada var adamın kefeni oldu. Bu Yüce Allah'ın seçtiği özel örnek yetiştirdiği yönler kıldığı şahsiyetin ahlakının böyle olmasına hareket edilmez. O Allah'ın Resulüdür. Cemiyetlikte ve eli i açıklıkta en göz kamaştırıcı örnekleri vermiştir. Hakimin i Nizam radıyallahu anh'ın şöyle dediğidir, versiyonu Allah aleyhissalatü vesselam'dan bir şeyler istedim bana verdi. Sonra yine ondan bir şeyler istedim yine bana verdi. Sonra yine istediğiniz yine bana verdi. Sonra şöyle buyurdu, ey hakim şüphesiz bu mal yeşildir, tatlıdır. Kim bunu gönül hoşgıyla alırsa bu malda ona bereket ihsan edilir. Kim de verenin gözü kaldı halde alırsa bu malda ona bereket ihsan edilmez. Deyip de doymayan kimseye benzer. Üstteki veren el, alttaki alan elden hayırlıdır Buhari ve Hüseyin. Şubeyde şair ne kadar da doğru söylemiştir. Benim ke Kemal'i onun en büyük gayretidir. O yüceldikçe yücedir. başkasıyla da kıyas edilmeyedik kadar üstündür. Yaratılmışları aydınlatınca güzelleştirdi Ya onu yüceldi bakarsın ki o bütün varlıklar demektir. Bütün avların ve bir ve bir külkün içinde olduğunu gördüğü ve bütün insanların bir kişinin içinde olduğunu gördüğü. Cavir radıyallahu anh'dan şöyle dediği rüya edilmiştir. Resulallah aleyhissalatü ve vesselam'dan bir şey istenip de hayır dediği asla görünmemiştir bu hadis. Eliyle gösterdiği bu cemeklik ve yaptığı bu bağışlarla birlikte onun cemekliği bol bol ihsan etmek için rahatlığı itibariyle güzel davranış ve samimi sevgi bakımından da benzesindir. Yanımda oturduğu herkesi güle yüz göstermek, onun adaleti, kendisine güle yüz göstermek, adeta, adeta arkadaşlar arasında kalbine en çok sevgi besleyen kimsenin kendisi olduğunu zannederdi. Celir bin Abdullah hediye Allah'ın sen dedi ki, ben Müslüman olduğu zamanda Mehmet Resulullah aleyhissalatü vesselam benden ayrıldı ve benim gördüğü her seferinde mutlaka gülümsemiştir Buhari. Bu iş, şefi ile tanık olmuş bir kimsenin anlattığına yeteri ve yedetlidir. Abdullah bin Mehla Aris'ten şöyle dediği rivayet edilmiştir. "Resulullah aleyhissalâtu vesselam'dan daha çok többesim eden bir kimse görmemiştir. Buna niye hayret ediyoruz ki, şu sözleri söyleyen o değil midir? Ve senin kardeşinin yüzüne gülümsemen de bir sadakadır. Aleyhissalâtu anh, resulallah aleyhissalâtu vesselâm'ın hizmeti. Enes radiyallahu anh sallallahu anh o Resulallah aleyhissalâtu tek büyük niteliklerle nitelendirmiştir. Bunun bir kısmının dahi bir kimsede bulunması yahut da bulunan birkaç kişide toplanması bile nadir gözülen bir hutsudur. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın kemal en müşekkil şeydir. Bir sonradan bir şey istediği mutlaka ona kulak verir, dinlerdi. Ondan bir şey isteyen kimse bizde davranıp gitmediği ayetler Resulullah Aleyhissalatu vesselam olmazdı. Bir kimse onun elini tutmak istedi, mutlaka onun elini verirdi. Onun elini tutmak isteyen kişi elini çekmediği, ki, onun çekmezdi. Nefis Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in icabına ikramın nezaket irtifatı ile birlikte hizmetine karşı çok hayranlık Bundan dolayı münker'e karşı çıkan onun kabul onu kabul etmezdi. İbn-i İbn Abbas sallallahu anh'dan redaet göre elinde bir yüzzük gördü. Onu çıkar şöyle dedi. Sizden herhalde bir yüzzük bir ateş parçasını alır, onu eline koyar. Bismillah. Çocuklara merhamet. Katikatliler merhameti bilmezler. Onların katlılığında şefkate yer yoktur. Onlar sağlı taşlar gibi giriyor. Alırken, Bereken kup kurdular. En ince insani duygu ve hislerinin yoksuna cimri diller. Allah'ın ince bir kalp, birak bir şefkat bağışladı kimselerse örnek merhametli kalbimle sahibi kimselerdi. Rah rahmet böyle bir kalbi kuşadı, sevgi ve şefkat onu hakikati geçirdi. Enes radiyallahu anh'ın rivayet edildiğine göre Resulallah Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim'i aldı, öptü ve kokladı bu hal. Onun bu mer merhameti yalnızca yakınlarına has değildi. Aksine bütün Müslüman çocuklar karşı merhametliydi. Çağıfer aleyhisselam Han Han evimize girdi. çağırdı, onlar kopladığını gözde gözlerini yaşardığını gördü. Niye Allah onun yüzünden? Çağfer sana bir bilgi molası. Evet, o bugün öldürüldü dedi. Kalktık Allah'ı, o da geri döndü ve şundan söyledi: Çağferin ailesi için yemek yapın çünkü onlar kendilerine meşgul edecek bir hal ile karşı karşıya kaldılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çocuklarının ölümü dolayısıyla gözyaşlarını tutamadığı için saati mübarek radiyallahu anh ola Ey Allah'ın Resulü bu da ne diye soru Resulallah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu cevabı verdi. Bu Allah'ın kullarının kaderine yerleştirdiği bir rahmettir. Şüphesiz Allah kullarısına sadece merhamet ve rahmet buyurdu bu halde. Oğlu İbrahim'in ölümü dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın özeline yaşadın ya Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh ola sen demeyin ey Allah'ın resulü diye tadınla şu cevabı verirsin. Ey Afun oğlu bu bir rahmette. Daha sonra şöyle oluyor. Şüphesiz yaş akıtı kalp üzülür ve biz Rabbimizin razı olduğundan başka bir şey söylemek. Gerçekten ey İbrahim. Benden için üzülüyoruz bu harit. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüksek ahlakı örnek alınmasını ve izinle gidilmesini gerektirir. Bizler küçük, ileri sevmekle onlar gevşek konumlarından tutmak hususundaki istiyatımızı kaybetmiş bir zamandayız. Bu Çocuklar yarının babalarıdır. Bunlar ümmetinin ziyitleri ve beklenen sabahıdır. Ülgesizlikçidir, yanlış bu işleri, kısa zoruşturup yetişmekte olan nesil ve çocuklarına karşı katlayıncı kılıklık tutacak ve onları kaybedecek hale getirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelince anahtar onun elinde ve onun dilindedir. İşte o küçük çocuğu seviyor, onu değerlendirip takdir ediyor, yetişmekte olan gençliğin yüksek bir yere Enes Adiyallahu'nun küçük çocukların yanından geçtiğim onlara selam verir ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da böyle yapardı dedi. Bu haline Çocuklar verdiği yorgunluk ve zorluklar aşırı hareketliliklerine rağmen Resulallah Aleyhisselatü Vesselam küçük çocuklara kızmaz, azalamaz, sitem etmez, şefket bırakmaz, sükunet ve karakterini bozmaz. Ayşe Radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber Aleyhisselatü vesselam küçük çocuklar getirilir o da onlara dua ederdi. Ona küçük bir çocuk getirir diye bisikletin abdestini bozdu, su getirilmesine mecbur, onun üzerine sert bir elbisesini yıkamadı bu halde. Ey okuyucu şimdi hayalimizde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde oturmak. Şerefine nail e, için küçük çocuklarla şakalaşmak, yavrularımla batıcı yapmak, onların gülüşlerinin güzel ifadelerle kulak vermek hatırından geçmedi mi? Bu ümmetin Resulü bütün bunları yapıyordu. Anam, babam feda olsun ona. Ebu Hüseyin radiyallahu anh'a şöyle dediği rivayet edilmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ali, Ali radiyallahu anh'ın oğlu Hasan'la dilini çıkarttı. Çocuk onun dilini kırmızı rengi görüyor. Buna güler ve keyiflenirdi. Ne oldu ya? Anam ben şeyde konuşayım. Yabancı yok nasıl? Yok kimse yok da. Kimse yok. Evet. Şimdi yok geldin mi odaya? Yok gelmedim. Ben. Gelmedim değil mi? Ha düşmüşüm. Evet. O zaman biraz düşmüş biraz bir ara veriyorum. Senin yemeğini halledeyim. Tamam mı? Alo.